Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Ahmet Taş getiren. Bir İslam'dan hayata ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamlayız Hocam hoş geldiniz. Hoş Teşekkür ederim. Afiyette Allah inşallah. İnşallah. afiyet versin. Amin. Afiyetiniz daim eylesin inşallah. Ee, hocam aileyi konuşuyorduk. Aile içindeki problemli durumları, kadının, erkeğin yaşadığı ve sonunda aileyi sancılar içerisine sürükleyen problemleri saydınız. Yedi madde halinde saymıştınız. Yani Bir sancı vakası yaşanıyor. Yalnız bizde değil, belki bütün dünyada. Ee, bir sancı vakası var ee, Bunun sonuçları Ailenin e, Ya mutsuzluğu Aile devam ediyor ise Mutsuz olarak Yani kadın tarafını Erkek tarafını Genç çocuklar tarafını Mutsuzluğa iten bir iklim Ortaya çıkıyor ya da Boşanma e, ile Sonuçlanıyor hadiseler ee, oysa aile bunun için kurulmaz. Ee, yani e, ailede hedef, sekinete ulaşmak. Her iki taraf için de çocuklar için de bir ruh dinginliği diyoruz ona ulaşmak. Ee, problemler nasıl ortadan kaldırılabilir? Nasıl aza indirilebilir? Belki problemsiz bir hayatta söz konusu değil nasıl aza indirilebilir ee, bu noktada e, yani aile ortamını nasıl bir herkesin sığınabileceği alan haline getirebiliriz bunlar üzerinde konuşalım bugün diye düşünüyoruz buyurun efendim bismillahirrahmanirrahim ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum üstü adam boşanmayla sonuçlanıyor dediniz ya evet Keşke diyesim geliyor. Yani keşke boşanma en büyük tehlike olsa. Yani daha büyük tehlikeler yani, var. Yani e, bazen istiyor. hani ölüme de rahmet okunuyor deniyor evet. ya. Evet. Yani boşanma doğru ölümcül kabul edeceğimiz bir vaka ama aile açısından. Aile açısından keşke boşanmayla sonuçlanma en büyük tehlikemiz olsa. Evet. Yani en büyük korktuğumuz şey boşanma olsa keşke. Kangren olmuş Çözülemeyen, birbirinin canına kastedebilecek veya işte birbirinin varlığını düşmança görebilecek çok kötü sonuçlar da var. Yani uzun yıllar ne ölüyor ne diriliyor gibi ne boşanıyor ne de devam ediyorlar. Bu büyük bir tehlike boşanmaktan daha kötü. Yine boşanmaktan çok daha kötü bir durum bunu sevgili dinleyenlerimize tenzih ederek söylemek istiyorum ee, eşlerin haramı birbirlerine karşı e, mübah görme sonucu da geliyor beraberinde yani aile işlemiyor evet. cinsel ihtiyaçlar açısından da e, ortada bir ihtiyaç var e, ortada yasaklar ve haramlar var e, benim için herhalde bu haram yoktur çünkü ben zor bir aile şartlarında yaşıyorum. Düşüncesini de şeytan yerleştirebiliyor ki. E, öyle bir kere harama düşmek yüz kere boşanmaktan daha kötü. Evet. Yani boşanma yine kanuni bir şey. Dini bir şey. Tabii. Boşanmanın Allah da... Allah'ın hani sevmediği olsa da bir helal değil mi? Yani doğal bir ifrazat boşanma değil. Yani. Evet. yani ifrazat neticede yani. Dünya atıyor onu. Ama bir çirkin bir harama düşmenin gerekçesi olduğu zaman boşanamama veya boşandıktan sonraki süreç e, nevzu billah asıl tehlike bu yani dünyanın evet. çökmesi bu onun için siz boşanmayla sonuçlanıyor deyince bunlar hemen kıvılcım gibi aklımda e, aslında doğru yani. söylüyorsunuz yani biz tabi boşanmayı hakikaten bir aile bütünlüğü var. Onun dağın olması gibi bir sonuç. Bu elhak doğru ama. Evet, yani. Bu doğru. doğru yani o. Ama dediğiniz şey yani boşanmıyorsun ama haramlar içerisinde yüzen bir hayat ortaya çıkıyor. E bu haramları kendine mübah görüyorsun. Evet, haklı buluyorsun kendini. Evet, evet. Bu kadın için de böyle. Erkek için de böyle. Daha çok erkeğin düştüğü bir sıkıntı bu. Evet. Ama bir, bir tehlikenin en tehlikeli boyutlarından biri bir de tabii kan kan görülmesi bu olaylarda devreye kanın girmesi yani öldürme. O da çok Türkiye'de oluyor yani cinayetler hakikaten sokakta işlenen cinayetler vesaire gerçekleşiyor maalesef. Bu, bu yani ölümlerden ölüm beğenmek deniyor ya Aynen öyle. Boşanma mı cinayet mi haramlar mı Yani bir vahim durum bu evet. Allah muhafaza buyursun Ve insanın terbiye edilmesi eğitilmesi dışında da kanunun yapacağı çok bir şey de yok aslında Nitekim istatistikler üzücü evet. Mesela kadını koruyan devletin himayesi altına alan bir yığın tedbirler alındı Evet ama istatistikler aşağı düşmedi. Düşmedi. Düşmedi. Bu çok ibret verici bir şey. Yani deyim yerindeyse kudurunca ahlak, ahlak Aynen. açısından insan kudurmuş duruma düşünce. Yani kudurmayı ölçüyü kabul etmeme, e, sınırları kabul etmeme bir tür delirme olarak temsil etmek istiyorum. E, i̇nsanın yapmayacağı bir şey yok herhalde. Aynen. Buna cinayette dahil haramları helal saymakta da dahil hatta herkes ağzına evliliği aldığında çocuklara acıma diye bir e, söz konuşur özellikle kadınlar çocuk hatırına çocuklarının hatırına filan diyorlar e benim öyle vakalar gözüme çarpıyor ki yani çocuk ilk kurbanı oluyor bu kavganın evet. iki tarafta çiğniyor çocuğu yani Çocuğu çiğnemekte bile sakınca görmeyeceği kadar çıldırabiliyor insanoğlu. Onun için bir kere bizim her şeyden önce aile konusunu mini bir Kudüs konusu olarak görmemiz gerekiyor. Yani Kudüs'ün mini versiyonu olarak görmemiz gerekiyor. Ne açıdan? Şu açıdan mesela Kudüs siz ben mümin kardeşlerimiz arasında bağrımızda müthiş bir yarağı. Yara. İmanımızla ilgili bir mesele görüyoruz. Ee, o konuşulunca hepimiz susuyoruz. Hatta namazı niyaz olmayan insanlar bile Kudüs deyince e, hamaset gösteriyorlar. Elhamdülillah. Ama aile konusunu mini bir sivilce gibi görüyoruz. Küçük bir sivilce krem sürünce geçecek gibi. Bunun böyle olmadığına inanmamız lazım. Yani biz aileyi dizayn edememiş... Parçalanmaktan kurtaramamış kimse olursak ailemiz şeytanın esaretine düşerse Kudüs'ün Yahudinin esiri olmasını çözeceğimiz bir sorun olarak da göremiyoruz demektir. Çünkü aile kökleri oluşturması bakımından Kudüs Selahaddinlerinin zeminidir. Yani, yani Selahaddin... orada yetişir. Selahaddin'e yani, yani iyi olur. Selahaddin gökten düşmeyecek. Evet. Selahaddin'i anneler getirecek, babalar getirecek. Anne ve babalar da kendi can derdinde deyim yerindeyse. Aile çerçevesi. Aile açısından. Evet. Hep aile. Evet. Ümmeti Muhammed'in bütününü kuşatan bir sorun olması bakımından Kudüs'le... ...zahiri bir kıyaslama mümkün değil. Yapmayız da onu zaten ama... ...benim... Dünyam evimdir, ailemdir. Yani yedi kıtadan oluştuğu gibi dünya. ...işte benim de yedi tane odası olan bir evim var diyelim. Benim o dünyamda aile kutsiyeti ve ailenin ağırlığı benim hayatımda, benim çapımda Kudüs'tür. Evet. evet. Benim çapımda en ağır meseledir. Çünkü kesinlikle. Hocam, yani... yani ben yani Kudüs'ü düşünemezsiniz yani eve, Evinizde yangın varsa Yüreğinizde yangın varsa Kudüs'ü de düşünemezsiniz Feselli olarak yani. düşünürüm kendim evet. için evet. Kıyamet günü ben dirildiğimde Elbette ümmeti Muhammed'den biri olarak Kudüs diye bir kelimeden Sorgulanacağım ben Muhakkak Ama mi? bir milyarsa ümmet Bir bölü bir milyar şeklinde olacak Bu değil mi evet. Yani bir milyardan bana düştüğü pay kadar Siyasetçiysen biraz daha fazla düşecek büyük politikalar olan birisiysen mütefekkirsem e siz benden daha fazla sorumlu olacaksınız evet, yazar evet. çizer bir müslümansınız yani o öyle ama bir oranı var mesuliyetimizin yani Hakkı. sizinki yüzde birdir benimki binde birdir öbür müslümanın on binde birdir bilmiyoruz Allah katında evet, nedir bu hesapta evet. zahiren böyle yani Allah çünkü kaldıramayacağını kimseye yüklemiyor sorumluluk evet. olarak ama ailede bu oran yok Evet. %100, %100, %100 benim 100, sorumluluğum tabi. Kadın için erkek için er, kadın, erkek Çocuklar yok. için Aile evet. deyince üstad isterseniz kural koyalım Kadını veya erkeği konuşmuyoruz evet. Yani suçluyu erkek kadın olarak değil e, Sorumluyu erkek kadın olarak değil de Aile diyelim evet. İkisinin eşit karşılığı olsun Nasıl evet. el ettik deyince artı eksi kutup anlıyoruz Aynen, İkisinin evet. ortamından bir aydınlık çıkıyor evet, çünkü evet. Bu sebeple bir ayrım yapmaya ihtiyacımız yok Aile, e, ümmetin e, her evde bulunan Kudüsüdür. Aynen doğru. Yani bir şubesi Kudüs'ün ve bunların toplamından ana Kudüs davamız çıkacak bizim. Evet. İnşallah bunu izah edebilmişimdir bu şekilde. Evet, evet, evet. Şimdi. Yani aile yoksa ne Kudüs kalır, ne Mekkeme kalır hocam. Aynen yani, öyle. Evet, yani. Ee, aynen, ne millet aynen. kalır, ne toplum kalır. Yani evet. ne hikmetse ihtiyar, işte aile sorunu olmayacak çağa geldiği zannedilenler e, sadece Kudüs'ü düşünürse yeterli zannediyor gençler henüz benim böyle bir derdim yok onun için anlamıyor bunu aile konusunu evet. öbür taraftan sorunu olanlar ben battım zaten başkaları düşünsün diyor şeytan hepimize bir maske buluyor bir yerden evet. halbuki bu hepimizin derdi yani aile derdi hanımı olmayanın da kocası ölenin de derdi evet. işte sen kocan yok Hanımın öldü Ya da şöyle hocam diyelim yani ki komşuda bir sancı yaşanıyor. O diğer komşuyu da ilgilendiriyor. Hadi diyelim ki hamasetim yok o konuda mümin kardeşlik hassasiyetim zayıfladı. Evet. Hayır yani bireysel olarak da aile konusundan bir ananın babanın çocuğu olduğun sürece senin sorunun Tabii, bu. Evet. Çocuğun olduğu sürece devam ediyor. Eşim varken devam ediyor. Eşin öldü ya da boşandın gene al işte. Eretik evet. kesildi. Evet. Yani hiçbir şekilde aile dışlayabileceğimiz bir konu değil. Evet. İnsan olduğumuz sürece insan olarak. Ama Allahu Teala bir kere e, İsa Aleyhisselam'ı babasız yarattı. Onun bir aile sorunu olmadı. Belki, hani, evet, evet. belki yani olmadı diyelim. Kaldı ki onun da vardı. O da annesiyle anıldı çünkü. Evet. Yani filanca kadının oğlu diye anıldı. Kıyamet günü de öyle ee, gelecek evet. mahşer yerine. Bu noktayı iyice teyit etmek istiyorum üstadım. Yani bunu kavrayamadıktan sonra bizim biraz sonraki sözlerimiz de bir yer bulamayacak. Evet. Yani biz burada mesela gençlere sigara içmeyin sakın ha. Ee, i̇şte sokakta yürürken Büyüklere sayı gösterin Otobüste ihtiyarlara yer verin Der gibi bir şey konuşmuyoruz Onlar basit anlamında değil Evet. Onlar da ahlaki bir konular ama burada Ahlaki görünse de Hayati bir konu konuşmuyoruz evet, aynen Hayati bir konu Aile konusu hayati bir konu Ve bu derdi zahiren Ortaya çıkanla çıkmayan Herkesin ortak konusudur bu En azından Mümin kardeşlerimin sorunu bu Hadi diyelim ben Allah'ın lütfuyla kurtuldum bunda Mümin kardeşlerimin böyle bir derdi evet. var bu dünyada. Ben kendimi nasıl mümin kardeşlerimin... Derdinden dışında, tecrüt edebilirim. Yani şimdi evet. Filistin'deki bir genç e, zalim İsrail askerleri tarafından e, dert deste edilirken... E, ...biz buradan muzdarip olduğumuzu hissediyoruz. Sarılacak anne veya baba bulamayan küçücük çocukları niye dert etmiyoruz? İlla İsrail'de mi bu zulmün olması lazım? Evet. Yani ikiniz bir arada durun baba göreyim sizi diyen 5 yaşında bir çocuk ne kadar gariplik yaşıyor ki... ...anne babasını bir arada görme diye bir hayal tasvir evet. ediyor. Ee, ben e, bir psikolog kardeşimde bu konuyu nasıl anlatabiliriz diye bir istişare yapmıştım zamanında. Demişti ki biz e, aile sorunu yaşayan... E, ...ailelerin çocuklarıyla... ...görüştüğümüz zaman... ...bir resim çizdiririz ona genelde. Evet. Bir resim çizdirirlermiş. Anne babası sorun yaşayan... ...çocukların çizdiği ilk resim... ...anne baba yan yana... ...çocuk kucağına... Hmm. ...oturmuş şeklinde bir resim olurmuş. Evet. Yani o üçlü birlikte olacak. O yani. onu istiyor. Evet başkası da bu resmi çiziyormuş ama... ...o çocuğun hasreti buymuş. Nasıl biz... Tablo görünce mesela Boğaz'da böyle güzel çay içen hı hı. bir manzarayı tablo olarak görmek istiyoruz. Evet. Çocuk da anne babasının bir arada olması onun da ortalarında olduğu bir tabloyu hep özlüyormuş. Yani bu aile konusunu ciddi tuttuarsak evet. Allah'ın da yardım edeceğini umuyoruz yani. Inşallah. Ne yapabilir evet. konusu zaten şu anda başlığımız o. ...ne yapabiliriz... ...ya da ne yapılmalı... ...bu konuda... ...üstadım... ...elbette... ...Allah bir belayı göndereceği zaman... ...çaresini de... Ya, ...çaresini de gönderiyor da... ...bela büyük geliyor... Evet. ...mesela... ...50 sene önce... ...bir şehirde bir kişi boşansa... ...gündem oluyordu... ...şimdi gündemden düşüyor... ...neden... Boşanma günlük hayata tekabül etmeye başladı. Yani evlidir, evlilik oldu gerçekse tamam tabiidir boşanacak bunlar der gibi. Hatta yani insanın espri yapası geliyor. Bugün nikahlandınız ne zaman boşanacaksınız? Yani bir Abi. soralım. Muhakkak boşanacaksınızdır diye bir espri konusu bile oluyor insanın zihninde. Burada üstadım e, evvela belki o sebeple. Evlenme sözleşmeleri yapılıyor hocam. Ee, sözleşmeli evlilik diye bir kavram var. Yani boşandığımızda mal paylaşımı vesaire nasıl olacak Onun diye. Bunun bile kanunlaştı bu değil evet, mi? Evet tabi. Bu ne kadar büyük bir afet ya? ya evet. Ne büyük bir afet bu. Yani boşanmanın evlilikten önce, nikahtan önce. akla konduğu bir şey süreç yaşayıyoruz. Yani bunu şirkete bile şirket kurulurken nasıl dağılacağız, dağılırken konması <gülüyor> ayıp telakki edilir. Evet. Ne dağılması işte çalışacağız gibi. Bu yani nereden tutarsak konunun büyüklüğü ortaya evet. çıkıyor değil mi? Evet. Bu bile e, içimizde ne büyük bir yara oluştuğunu gösteriyor. Burada üstadım belki bütün bunların hepsinin ortak paydası azmış Nefis sahibi olmamızdan kaynaklanıyor. Yani bünyemizde Allahü Teala bize bir nefis verdi. Bu nefis attık gittik diye dışarı atabileceğimiz bir yapı değil. Yani hepimizin nefsi var ama yaşadığımız çağda nefislerimiz azsın diye kabarsın diye her şey oluşuyor sanki. Yani teknoloji nefislerimizi azdırdı. Çevre ilişkileri nefislerimizi azdırdı. Mesela dünyada insan hakları gelişti, devletlerin vatandaşa uygulamalarına sınırlar getirildi. Yani devlet hizmetçi statüsüne kondu. Evet. Yani sultanımızın kölesiiz şeklinde bir anlayış kalktı dünyadan. Bunun artıları var şüphesiz. Yani bu böyle de olmalı idi Böyle olmalıydı yani bir insan kimsenin kölesi olmamalıydı devletinde Devletin de, patronun da patronun anında, şahsın da, da, kamunun da kölesi evet. olmamalı insan bu doğru evet. ya, bu yapılmalıydı yapıldı elhamdülillah fakat insan azdı bu sefer yani kimsenin kölesi değiliz derken o herkesi kölesi görmeye başlayan herkesi, herkesin onun hizmetinde olmasını istediği şımarık bir nesil geldi Biraz nefsin azması şeyi üzerinde duralım istersen Bu noktayı evet, ben bugün evet. bu noktayı e, evet. isla, düzeltebilirsek evliliğin ana unsurunu yakalarız. Neden? Çünkü erkek evleniyor. Allah'ın ona tanımadığı bir hak olduğu halde kadını cariyesi olarak sınırsız bir şekilde kullanabileceğini düşünüyor. 20 arkadaşını getirecek, onlara kahvaltı yaptıracak... Kadın hiçbir zaman yok demeyecek Kadın hiç rahatsız olmayacak Hep emrinde olacak Çocuk doğuracak kadın ama yorulmayacak <gülüyor> Yani evet. hem onun istediği kadar çocuk doğuracak O akşamda şu çocukların bir tanesine bak ben bir saat dinleneyim demeyecek ona evet. Hep kadın aktif Yani hizmet için yaratılmış Cinsellik için yaratılmış Başka hiçbir iş yapmaz Yorulmaz İhtiyarlazmaz Hatta buruşması suç yani evet. kadının yaşlanması da suç Yaş, Yaşlanmayacak evet. Aldığı günkü tazelikte duracak Masallardaki Ya da dizi filmdeki kadını istiyor evet. Süslü püslü Süsü hiç dökülmeyen Boyası dökülmeyen Hatta doğal boyalarla boyanmış olacak evet. Sakıncasız <gülüyor> Bunu isterken erkek Bir nevi kudurmuş bir nefsin emrine giriyor Aynı şeyi kadına da yükleyebiliyoruz Kadın da Eskiden de o e, şişt diye çağıran e, kocası şimdi adını bile hanımefendi olarak söyleyecek. Bunda haklı yani şişt diye niye çağırıyorsun kadını? Evet. Haklı bunda ama erkekleşmiş kadın rolüne bürünüyor bu sefer. Onun da nefsi öyle azıyor. Yani maaşını getir bana ver ben sana harçlık veririm. Evet. demek bir nevi Tabii bu bütün kadınların yaptığı öbürü de bütün erkeklerin yaptığı şey anlamında değil genel görüntü yani olaylar masaya yatırıldığında yani nefesi az, azınca bu tarz tipler ortaya geldiği çıkıyor geldiği tip bu hatta e, çok enteresan yani çok sinirliyim hanımı biraz dövüp rahatlayayım diyen sadist manyak da denebilir artık kabaca ne deniyorsa böyle bir erkek de çıkıyor ortaya bu erkek de çıkıyor. Yani aynı şekilde kadını bakıyoruz. Benimle filan yere gel diyor. Ya ne işin var benim orada gidiyorsan git diyemiyorsun. Arkadaşlarım gelecek orada. Yani senin kocam olduğunu göstereceğim. Evet. Yani böyle ipini çekip götürme. Bunlar aklı zorlayan. Yani acaba aklımızı mı? Aklımızı kökten yitirdik mi? Diyeceğimiz kadar çok enteresan kötü örnekler. Ben bunları bir on sene önce... Yani sosyologların varsayımları, psikologların varsayımları zannediyordum. Olaylarla bizzat kendim karşılaşınca yani yüzlerce Siz, örneğini size görüyorum. geliyor problem. Geliyor, i̇nceliyorsun ee, yani çok enteresan İnşallah bizi dinlemiyordur kardeşlerimiz. İsim vermiyorum ama en son cazip örnek diyeceğim. Yani örneğin de cazibi bu açıdan olmaz da. Evet. Cazip bir örnek. Boşanma davası geldi. Niye boşanıyorsunuz? Ee, çocuk Çocuğa isim verin. ...ismini söylemeyim, olayın sahibi tanımaz. Müslüman aile çünkü. Evet. İsim verilmiş. Çocuk küveze alınmış. Kadın da yanında bekliyor. Ha, yeni doğan bir çocuk. Yeni doğan bir çocuk. Çocuğa çok ibretlik bir örnek istedim. Evet. Çocuğa bir hafta oldu. Siz buradasınız. Kanun herhalde ilk gün yazdırmamız gerekiyor bunu. Ben gideyim yazdırayım demiş. Kadında demiş ki, henüz ne isim vereceğimi kararlaştıramadım ben ama demiş. Evet. ...yahu şunu verelim 5-10 isim konuşmuşlar... ...şu olsun bu olsun... ...kadın da zamanı değil şimdi deyip... ...bu arada hemşire gelmiş... E, ...kadını çağırmış, çocuğu memzirecek... ...neyse artık... ...adam da çıkmış nüfus dairesine gitmiş... ...o konuştuğu kadının en meyilli olduğunu zannettiği... İşte. ...isimlerden birini yazdırmış gelmiş... Evet. ...kadın demin nüfus kadını göstermiş... ...bak yavrumuza nüfus kağıdı aldık demiş... ...e ben ismi kararlaştırmamıştım henüz demiş... E, ...konuştuk da bu ismi sen... ...uygun bulduydun yani... ...ya biraz eğilimin vardı... Bunu... E, ...yok ben kesin karar vermemiştim... ...burada ben acı çekerken sen... ...nüfus dairesine gidemezdin... ...bu çocuk bu isimle anılamaz... <gülüyor> ...ya kadın... etmeyeleme derken bu kriz geçirdi zannetmiş... ...büyütmemiş bu olayı... ...bir ay sonra hastaneden çıkmışlar... ...çocuk bir yaşına gelmiş... ...çocuk ismiyle çağrılmıyor evde... ...baba çağırınca protost oluyor... ...yemek yapmıyor o gün... Evet. Bu büyüyor. Dava Aman. büyüyor. Adam diyor ki bir iki ay sonra... ...ya madem bu kadar alındım ben gideyim hazır çocuk... ...mahkemeye de gitmek gerekmiyor... ...gideyim bu kağıdı değiştireyim. İsmi değiştireyim. Bir anlamı yok. Bensiz bir isim verildi buna bir defa diyor. E çocuğumuzu ne yapacağız siz kalsın diyor. Derken şeytan müthiş bir bor madeni buldu şimdi. Şeytan <gülüyor> için bu, bu bulunur bir şey değil. Yeni evlenmişsin, bir senelik evlisin. Çocuğun olmuş... Allah sana büyük bir nimet vermiş. Ya bunun ismi senden habersiz konmuş. Bu bir cin ismi değil nihayetinde. isim konmuş. Bu olay bitsin. Hadi tamam adam alttan almış. Bir daha gidelim. Al nüfus kadın sen anne olarak git değiştir demiş. Neyse yok. Bu isim de değişmiyor. Tabii ama e, evlilik cüzdanları değiştirmeyi uygun buluyorlar. Allah Allah. Kadın diyor ki bu konuda bana... ...sorulmadığına göre ileride sen çok şeyler yaparsın... ...boşanalım diyor. Adam sonunda... E, ...madem öyle boşanalım... ...deyince vay sen nasıl evet dedin... ...direnir insan diyor. <gülüyor> Anne babalarını devreye sokuyor... ...ikisinin annesi babası geliyor... Ee, ...ikisi de... ...ya iyi bir dayak istiyorsunuz... ...deli misiniz diyor, espri böyle mi olur diyor... ...espri yapıyor çocukları zannedip çekip gidiyorlar... Evet ...yani hakikaten ama... Şimdi, Bundan böyle bir sonuç çıkar mı? Buraya gelir mi? Diye. Akılları almıyor. Evet. Espri yapıyor düşünüyorlar. Evet. Ondan sonra neyse işte bir buçuk sene sonra bana geliyorlar. Bir yolunu bulup. Bittikten sonra <gülüyor> Yok. değil. Daha bitmedi. Şimdi erkek madem öyle boşanacaksak boşanalım deyince isim konusu unutuluyor. <gülüyor> ee, Bu defa boşanma. Nasıl sen boşanalım teklifimi kabul edersin davasına dönüşüyorlar. Evet. Da bana gelme nedenleri başka. Bu konuşmalarımız e, boşanma sayılır mı? Hmm. Konu, evet. Konuşmanın yani biri demiş onlar siz boşandınız aslında. Çünkü böyle demeniz çok kötüydü. Kadın tutuşmuş bu sefer. Evet. Ben onu akıllandırmak için yaptım falan diyor. Ben dedim ki yanlış yere geldiniz dedim. İkiniz acilen psikiyatriye gidin dedim. <gülüyor> Çocuğu da bir annesine, anneannesine bir yere emanet bırakın. Siz psikiyatriye gidin tamir ettirin kendinizi dedim. ...dinle de bu kadar oynamayın... ...insanlıkla da oynamayın... ...benim kanuni yetkim olsa dedim... ...hani trafik kazasında iki taraf anlaşıyor da... Evet. ...sonra devlet kamu davası açıyor ya... ...çünkü yolu meşgul ettin... ...kaldırıma vurdun filan... ...ben sizin dedim kanuni bir yetkim olsa... ...sizin insanlık davası diye... ...ikirize de bir dava açardım dedim... ...Allah'tan korkmuyor musunuz... ...nasıl bunu yaparsınız ya... ...ben deli dedi adam... ...bilmiyorum dedim... ...işte gidin psikiyatriye bir sorun dedim... <gülüyor> İkinizden de şüphelendim dedim. Böyle bir ağır konuşunca üzüldüler tabii. Ondan sonra işte... Sen, şok yapamıyor. Sen ne niye? isim teklif edersin dedi. Size bir şey teklif edemem dedim. Size bir şey teklif edemem. Psikiyetiye Psikreat, gidin. O size isim teklif etsin dedim. Hala çocuğun ismi için mi bir şey soruyorlar? Yok bari ismi vermeyi lütfedip kabul etti ikisi de. Yani hocam siz şimdi beni dinlerken Allah bilir kağıtta okuduğum ya da benim için romanlaştırdığım bir şey konuştuğumu zannediyorsunuz. Yok yok yani bunlar olur. <gülüyor> hocam. Ama bu hangi dünyada oluyor? Kudüs'ü konuştuğumuz bir dünyada oluyor, değil evet, mi? Ben 20 evet. sene önceki bir şey ya da Kudüs'ün işgalinden önceki olayı konuşmuyorum. Evet. Bu bir, bir birkaç aylık bir olay bu. Yani yeni, taptaze bir olay bu. Bir yerde Kudüs var, bir yerde bu var. Bu bu örtülü, namazlı bir kadının konusu ama. Evet. Öbürü de namazlı, namazlı bir devlet memuru bu adam. Evet. Yani şey bir sokak insanı değil bunlar. Bunun gibi Nefis falan işte devreye girince herkesi çıldırtıyor. Kudurma arada. dediğimiz evet, bu çıldırtı. nefis kudurabiliyor. Evet. Yani insanın kaslarında arızı olduğu gibi. İşgal ediyor yani. <gülüyor> bütün bünyeyi değil mi aklı gönlü bütün kalbi işgal ediyor. Bu dönem üstadım dünyada tasavvufun tarikatın bugünkü kadar lazım olduğu bir dönem yoktu. ...nefis terbiyesi... Ya ...bu işte bugün tasavvuf günü üstad... Evet. ...tasavvufta holdingleşti... Evet. ...şirketleşti... ...ticarileşti... ...insanlar tam tasavvufla... E, ...baş başa kalıp... ...bu vakalar sıfırlanmazdı şüphesiz... ...ama azalırdı... ...yani modernizm arttıkça... ...bunu biraz açın hocam... ...yani, yani şimdi... Erkam yayını radyosu genelde tasavvufi yayınlar da yapıyor. Ama kaç kişiye duyurabiliyorsunuz? <gülüyor> yani şunun işte. için diyorum. Yani şimdi sanki yani laf gelimi tasavvuftan bahsediyormuşuz gibi. Bu nereye çare olacak tasavvuf burada? Yani şimdi, tam zamanı dediğiniz şey neden zamanı? Çünkü şunun şundan dolayı zamanı. Tasavvuf nefis terbiyesidir. Dine evet. ilave değil. Yeni Tabii. bir din çeşidi getirmiyor. Tabii. Değil mi? Evet. İbadetleri artırmıyor. Evet. Nefis terbiyesi yapıyor. İnsan başıboş kalınca azıyor. Bu başıboşluğu önlüyor. Evet. Resmi bir nüfus kağıdı vermiyor kimseye ama nüfus kağıdından daha güçlü bir bağ oluşturuyor. Gönülleri dağılmaktan kurtarıyor tasavvuf. Evet. Gönüller dağıldığı zaman, kalpler saçılıp savrulduğu zaman bu kazalar meydana geliyor bu sefer. ...çünkü tasavvuf... ...bunu neye dayanarak söylüyorum... ...tasavvufun... ...yaygın çıkış dönemi... ...abbasi şımarıklık dönemidir... Evet. ...abbasiler şımarınca... ...ki tıpkı bugünkü gibi... ...teknolojisi olmayan... ...ama serveti olan bir şımarıklık oluştu Bağdat'ta... Ee, ...diğer... ...abbasi hükümranlığının olduğu yerde... ...Endelüs'te... ...bu şımarıklığa karşı... ...Kuran her dönemde vardı... ...hadisler her dönemde vardı... ...tasavvuf dediğimiz... Ee, özellikle kalp boyutuyla ilgilenip o boyutu dizginlemeye çalışan ayarlarına... Ne, nereye gidiyoruz? Yani ya Kendimize bir bakalım. Kalbimiz elden çıkıyor. Onu da müminleri fabrika ayarlarına döndürme diyeceğimiz. Evet, yani evet. ashab-ı özenilecek hayatını gündeme getirip haydi oraya doğru gidelim deyip yaşlı dedelerin Çocuklar yollarda araba ezmesin diye kolundan tutup parka götürdüğü gibi, gibi evet. şeyhin vazifesi bu zaten. Elinden evet. tutup insanların cehenneme gitmesini, trafik kazası yaşayıp cehenneme yuvarlanmasını önleyerek yaşamalarını sağlama. Erkeğiyle, kadınıyla tasavvufa en muhtaç olduğumuz zamandayız şu anda. Bu yani ailede, aile bireylerini... Böyle bir kendine getirme değil mi? Yani... Aile bireyini şimdi tasavvuf bu zamanda kadın, aile, para ve ticaret mefhumunu dizayn edecek. Bu ikisinde zaten biz kaybettik. Camiler sıfır, mesela İstanbul'da camilerde namaz kılınmıyor diyebiliyor muyuz? Osmanlı'da da bu kadar kılınıyordu zaten. Yani namaz kılınıyor elhamdülillah. Ramazan elhamdülillah. orucu bir de üstelik törenlerle tutuluyor. ...haccı ancak kura ile gidebiliyoruz değil mi? Yani ibadetler konusunda... ...olağanüstü bir derdimiz yok elhamdülillah. Ama yani iki... demin dediniz hocam... ...dindar bir aile dediniz. E, evet yani, namazlı bir aile. Namazlı bir aile. İkisi de akşam namazına duruyor... ...sabah namazına Duruyorlar. duruyor. Ama kalpler birbirine aile böyle. Aile benim, benim önüme geldi mesela... Evet. ...kadın böyle... Yani... ...sadece sesini duydum, öyle bir kadın olarak geldi önüme. ...yani evet. çıplak bir aile olarak gelmediler... Evet. O, ...o vakayı söz ediyoruz evet. değil mi? Evet. Şimdi... ...iki konuda Müslümanlar... ...dindar olduklarını unutuyorlar... ...bir aile mahremiyetleri konusunda... ...iki para, ticaret konusunda... Hmm. ...nefsimizi zapt etmekte zorlandığımız iki şey var... ...mesela çok basit bir örnek... ...Müslümanlar tarihin en... ...iyi dönemini yaşıyorlar... ...siyaseti İslamlaştırma iddiasında... Evet. ...yani siyasette o kadar bozulmuşluğumuz yok... ...üç kişi beş kişi bozuluyor her zaman... ...defo her zaman çıkıyor ama... ...Müslümanlar siyasette elli senedir... ...iyi bir noktaya geldiler... Evet. ...ama ticarette iyi bir noktaya gelemedik... ...git gide faiz mubahlaşıyor... ...git gide ailemiz dağılıyor... ...git gide aile mahremiyetleri... ...dediğimiz kadın erkek ilişkileri... ...konusunda sıkıntı yaşıyoruz... ...yani iki para... ...ve ailevi konularda... Zafiyetimiz var ve nefislerimiz dizginlenemiyor bu konularda. Çok net söylüyorum. Cuma vaazı, cuma hutbesi yetmiyor Müslümanlar olarak bize. Siz, biz, ben de dahil evet, bu işte. Evet, evet, evet. Yani cuma vaazı yetmiyor. Bana yavrum bunu niye böyle yaptın diyecek şefkatli bir dede ağzı lazım. evet. Biz... belki sürekli bir yoğrulma lazım hocam. E, tabii bu bir kere demek evet, olmuyor. Sürekli bir yoğrulma lazım. Yani yani ben cuma akşamları onun yanında bulunacağım. Yani dizginini elinizde tutmanız gerekiyor nefsin, değil mi? Orada. Tabii. Evet. Ve bu ıı, basit bir tavsiyeyle de olup bitmiyor. Bitmiyor. Bitmiyor yani. Yani şimdi siz <gülüyor> psikiyatriste yönlendirmişsin. Ben onu bir protostrü türü olarak ya Doğru söylüyorum. ama gene de orada sizin söylediğiniz sizin bir eğitime ihtiyacınız var. Evet, onu söylüyorum. Kendinizi tanımaya, değil mi? Problemi Tabii. tanımaya ve çözüm için de bir hani terapi diyorlar şimdi. Ve bu tasavvuf dediğiniz manevi terapi alanı, değil mi? Yani psikolojinin bizdeki adı bu. Hocam. Evet. Psikolojinin yani, bizdeki yani İmam adı. İmam Gazali'nin yaptığı nedir hocam? Değil mi? Yani İmam Gazali yani şey, de hem ihyada hem kimyaisaadette yani bütün, bütün tahlil ediyor bütün yani sizi tahlil ediyor. Size diyor ki yani bak sen bunu şunu şunu şunu hepsini yaptın. <gülüyor> Mesela kadına diyor ki ya erkeğe diyor ki senin şu davranışlarının arkasında şu var. Kibrinin ardında bu var. Ne bileyim nefse kul olmanın ardında şu var diyor. Yani bize aslında tasavvufun böyle bir terapi yönü var yani. terapi yönü yok bu tasavvuf evet, bu Evet yoksa cuma namazını kıldıran imamın adı değil o Evet ee, yani bizim ticaretimize de el koymuyor vergimizi almıyor Evet yani bu tasavvuf bağdatta İslam'ın kaybolup gitmesini önledi Evet endülüten İslam'ın sıfırlanmasını önledi Çünkü İslam o şımarıklıkla kaybolup gidebilirdi doğru yani kaybolup evet. gidebilirdi bu ee, Evet tek başına yani kimi insanda da kayboluyor. Yani ferd olarak baktığımızda bir kişi, ilk kişi değil ha, ama ülke olarak da kaybolur yani Allah korusun. E senin yani devlet İslam devleti olunca üstadım. Evet. Ticarete Müslüman hakim oluyor. Yönetici hep Müslüman yani ipler hep Müslümanların elinde. Dolayısıyla 3 5 Müslüman şımardığı zaman ipler salındı mı bütün Bağdat gidiyor. Bütün evet. Endonez gidiyor. Kurtuba gidiyor. Ya evet. Dolayısıyla tasavvuf ...evet İslam'ı tek başına tasavvuf... ...bugüne getirdiği iddiası akılsızlıktır. Yani daha iyi bir tabii. kelime bulamıyorum yani. Evet, tabii. Bütünüyle İslam geldi bugünlere ama bu boyutunu... ...nefis terbiyesi boyutunu... ...tasavvuf bugünlere getirdi. Mesela... ...ben iki örnek isim zikredeceğim. E, deniyor ki... ...Sahit Nursi tasavvuf zamanı değil dedi. Evet. i̇bn Teymiye tasavvuf düşmanlığı yaptı. Bu iki ismi... ...sadece örnek olarak veriyorum... ...bana göre... ...Sahit Nursi'den daha iyi yok... ...tarikatın yaptığı her şeyi... ...tarikat ismini kaldırıp kendi yaptı... ...ben, Şu de, ben de aynısını söylüyorum... Ya ...bu ne biçim tasavvuf düşmanı olmak yani ki... ...ben de kendi hayatına... Yani ...tasavvufi disiplini vermiş bir insan... ...mesela... E, ...İbni Teymiye'yi zikrediyoruz... ...tasavvuf düşmanı deniyor... ...bakıyorum ki İbni Teymiye'nin... ...tavsiye ettiği günlük hayat tarzı... ...herhangi bir... ...mutasavvufın tavsiye ettiği şeyler... Evet. ismini kaldırmış kendisini almış eğer evet. öyleyse evet. onun hayat tarzı itirazları Said Nursi de aynısı var Süleyman Efendi de aynısı var. bir tarikat mantığına bürünüyor ya öbür türlü zaten ruh boyutunu ele almadığın zaman sadece kuru bir terör örgütü oluşturursun evet. Hasan el rahmetullahi aleyh herhangi bir şeyh efendiden daha aşağı değil müritlerine ya da etrafında bağlılarına, tavsiye, bağlılarına tavsiye ettiği zikir tabii, çeşitleri tabii. okumalar evradı evrad kitabı var evet yani yani o, o onsuz olmaz zaten. Yani, onsuz olur siz, kaba saba bir adam olur. Evet kaba saba bir adam olur doğru. Yani, yani kalbinizi yoğurmamışsanız sizin kişiliğinize kalbiniz yön vermiyorsa hakikaten cesetten ibaret kalır insan. Şimdi biz burada ne konuşuyoruz Üstadım? Sanki konu dağılmış. Aileyi gibi aileyi konuşuyoruz. Ailenin ruhunu konuşuyoruz. Evet evet. Oru öldükten sonra cesetler kalıyor ortada. Evet. Cesetler de birbirine dalıyor bu sefer. Evet. O sebeple aile ruhumuzu e, bizim bu modern hayatımız yiyip bitiriyor şu anda. E, biz modern hayat bitiriyor diye mesela kadınlarımız e, bozulmasın ruhları diye çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı almayalım. Kadın hatta buğdayı çiğ alalım evde öğütsün yapsın ki kadın nefsi terbiye olsun. Caiz mi bunu söylemek? Evet, şey. yani evet. Allah-u Teala'nın nimetini nasıl kaldırırız biz bu ekmek ne kadar nimetse bulaşık makinesi de o kadar nimet bir evde evet. Allah'ın nimeti biri yemek için biri yediğin bulaşı temizlemek için yani nimet nimettir Biz nimetleri atmadan nimetlere göre ayarı yapılmış nefisler taşımamız lazım 50 sene önceki nefis ayarları sadece kocanın kahrını çekmeye kadının sıkıntılarını çekmeye ayarlıydı Birdenbire bu nimetler gelince eski ayar üzerinden frekans tutturamıyoruz. İman frekansımız tutmuyor bu sefer. Onun için bizim şu anda e, tasavvuf terbiyesi görmeye ihtiyacımız var. E, her yerde bir şeyh efendi bulamıyorsak İhya-u Rumî'tim bulacağız. Yani İhya-u din okunmadıkça bir evde bu sorunların önünü kapatabileceğimizi zannetmiyorum. Bugün çok muhtacız buna. Çok muhtacız. Bizim genç bir hatıramı... Bir, bir, yani aileler için bir iksir verdiniz. Yani ihya, ihya okunacak. Işte, ama ihya-i ulumuddin'i terbiye kitabı olarak okuyacağız. İbadet kitabı olarak okumayacağız. Niye? Evet. Çünkü... Orada kalkarsın Hanefi mezhebine aykırı bir şey bulursun. Bu kitapta yanlışlık var zannedersin. Şafii bir zat bu. Mehmetullah evet. Ali. Hadis kitabı da değil bu. ...Bukhari gibi okunacak bir kitap da değil. Evet. İhya-i müddin terbiye kitabıdır. Beni nasıl tahlil ediyor? Nasıl anlıyor insanı? Bana nasıl ediyor? çözümlüyor? Mesela sinirlenen adamın sinirlerini <gülüyor> teskin edecek psikolojik bir kitaptır o. Evet. Çok psikolojinin e, tavsiye edeceği şeyden de daha iyidir. Daha önce söylemiştim ben bir psikolog kardeşimizle e, size de geliyor bazen program yapıyoruz. hiyayr öyle Müddin'i taradık baştan sona. Evet. O zaman bana dedi ki hocam dedi yani e, Müslümanlar psikoloji ile ilgili fakülte açacakları zaman bu kitap ana ders maddesi olması lazım dedi. Elbette evet. Yani o yurt dışında eğitimini görmüş birisiydi. E, yani tuttuğum notlar bana yeter hocam dedi. Böyle haftalarca okuduk. Baştan evet. sona taradık i̇hya dini. Ben bir arkadaşla e, seyir kutup okumaları yapmıştım gençliğimde. Evet. E, yoldaki işaretleri okumuştuk. fizilerden hmm, okumalar evet. yapmıştık. Üzerinden o 40 sene geçti ama. Evet, biz de ilk böyle tercümeler çıktığında Maraş'ta gençler İmam Hatip e, gençliği olarak Oturup şey O günün evet. enerji kaynağıydı onlar. Evet, şu anda da sönmüş değil. Yani. De yani. Şu anda evet. da sönmüş değil. Bu arkadaşımız şu anda siyasetle uğraşıyor. Hı hı. Bir gün... E, ziyaretim, o, ona da lazım ihya. <gülüyor> onu anlatacağım. Evet. E, ziyaretime geldi. Ben de e, yaptığı bazı hatalardan söz ettim. Benim kulağıma geliyor. Üstelik senin arkadaşın diyorlar dedim. E, yani bu bahsettiğimiz arkadaşımız... ...dalalet üzere birisi değil ama... mesela göz görüyor, görüyor... ...namaz kaçırıyor... Hmm. ...toplantıdayız diyor, bilmem ne diyor... Mesela bayanlarla... ...oturuşu bana tarif edildi... ...bayanlara espri yapıyor, gülüşüyorlar... ...beraber filan derken... ...ya ya ya gibi böyle bir iki... ...kıvırdı cümleleri, sonra dedi ki... ...abi dedi, biz dedi zamanında... ...yanlış yaptık, bu yanlışın sebebi de... ...sensin dedi, hmm. niye dedim... ...beraber dedi yoldaki... ...işaretler okuduk ki dedi... Yani bazı ilaçların mideye dokunmaması için yan ilacı da varmış sen onu niye bilmiyorsun niye bana ihya okutmadın dedi. Hmm. Bakıyorum şimdi ihya okuyanlar teşkilatta da benden daha adeptiler dedi. Evet. Çok hoşuma gitti bu tespiti dedim zaman geçti mi dedim çocukların okusun evde dinle dedim. Ya kulağıma bir şey girmiyor artık. Çok yoğunuz dedi. Allah Allah. Baktım ızdırabını çekiyor. Evet, hiç olmazsa o kalmış. <gülüyor> Ama o, o Müslüman insan ya yani bu onun imanı açıdan ten gidim onun zaten itirafı. Hı -hı. Biz İhya'da okumalıymışız biraz. Evet. diye düşündü. Ee, ben gerçi ondan sonra İhya okudum. Ama onun, o okuduğumuzda İhya <gülüyor> gündemde yoktu. Daha radikal böyle evet. asıp kesen e, şeyler lazımdı. İlaçlarda da gerçekten böyle midene dokunur bu ilaç diye e, tutuyorlar sana mideyi koruyucu ilaç veriyorlar bu sefer. Çünkü kaş yaparken göz çıkaracaksın. Şimdi üstadım nefis bütün dünyayı elde etse doymuyor. Evet. Bu nefsi saldığın zaman ona bir kadın yetmiyor. İki kadın yetmiyor. Gözünü bir daha geri almıyor. Bu nefsi saldığın zaman kocası ayağını öpse yetmiyor ona. Daha fazlasını istiyor. Erkek ve kadın ayırmayacağız diye başta konuştuğumuz evet, için. Evet. Bu sözlerimin hiçbirine ne erkeğe ne kadına değil. ikisine beraber. Kendimize konuşuyoruz. Yani. Kendimize yani hayatı konuşuyoruz. kim yaşıyorsa ona konuşuyoruz. Kadında da nefis var. De, de nefis var. İkisi de açmış dişlerini üzerimize yürüyor. Yani nefsin ısıran boyutu kadın ve erkek için de geçerli. Nefis terbiyesi evet. dediğimiz şey... E, ...aile kurmadan önce... ...sağlanmış olması lazım. Hmm. Burada ben... ...geçen bir e, hocalar... Yani, evet, aile iyi konuşuyoruz ama... ...aile kurmadan öncesi var bunun. Tabii, evet. geçen bir hocalar toplantısı oldu. E, epey bir hoca oturduk. E, bu konuyu konuştuk. Evet. Yani ne diyelim insanlara... ...en azından biz kendi ailelerimizi nasıl yönlendirelim de... ...bir arkadaşımız şöyle bir cümle kullandı... ...ya dedi bu kadar da Kur'an kursu var... dedi ...yine yetmiyor dedi... ...eğitim için... Hı hı. ...ben orada bir cümle kullandım... ...burada da onu kullanacağım... ...hoca arkadaşlarımız irkildi bu cümleden... ...yani ben kamuya açıyorum... ...bu düşüncemi... ...ayet değil hadis değil söylediğim söz... ...dedim ki arkadaşlar... Bakalım, hav... bakalım biz irkilecek miyiz hocam... ...ya bilmiyorum siz nasıl anlayacaksınız... <gülüyor> ...dinleyenlerimiz nasıl takdir edecekler... Evet. Hafızlık eğitimi bizim elimizdeki şekliyle eğitim değildir. Eğitim yapmıyor. Hafızı eğitmiyoruz biz. Evet. Dolduruyoruz. Evet. Kur'an dolduruyoruz. O yüzden hafız bir kız niçin kaşlarını aldırır da dolaşır İstanbul sokaklarında diye tereddüt ediyoruz, endişe ediyoruz. Hafız bir çocuk nasıl sigara içer diyoruz. Yani Kur'an yüklemiş olmamız... ...hazine olmayı değiştirmiyor. Kur'an ebedi hazine olarak... ...çocuğun yüreğinde. Ama eğitimi yok çocuğun bu konuda. Dolayısıyla... ...Kur'an Kur muhtevasıyla buluşmuyor. Buluşmuyor. Çünkü buluşmuyor. Sadece metniyle. Kendisiyle buluşuyor. Evet. Dolayısıyla biz... ...Kur'an ezberleten hocalar olarak... İnsanların beklentilerinin dışında bir iş yapıyoruz. Çünkü neden? Siz çocuğunuzu bir hafızlık medresesine verirken... ...İmam gazel olacak çıkacak diye düşünüyorsunuz değil mi? Evet. Hafızlıktan bunu bekliyorsunuz. Evet. Hocanın derdi ne orada? İmtihanı kazanacak, ezberi güçlü bir hafız yetiştirmek istiyor. Dolayısıyla bugünkü on binlerce yetişmiş hafızımız... ...Kuran nurunu yansıtan biri olarak çıkmıyor medreselerden. Bu medreselerin hatası mı? Hayır. Kur'an kurslarının hatası değil bu. Kur'an kursları gazali eğitim merkezi değil. İhya eğitim merkezi değil Kur'an kursları. Kur'an kursları tasavvufun yaptığı işi de yapamaz. Yapamıyor nitekim. Ee, Ama bir hafızlık içinde bir Kur'an kursu süreci olmazsa yani olmaz. Yani bunun bir maddi manevi boyutu var diyelim. Ha, onu, hafızlık maddi boyutu bunun. Maddi boyutu nasıl Onun Kur olacak? Kur'an kursu veriyor. Yani, e, Kur kursu evet. Veriyor. evet. ...bunu yeterli görmemiz... ...olumsuz sonuç doğuruyor... Evet. ...muhakkak bunun bir ruhi boyutu da... ...olması lazım... Evet. ...bu boyutta bir tarikatın... ...bir ekolün kölesine... ...dönüşmüş bir insanı kastetmiyoruz... ...herhalde biz... ...mesela Kur'an kursları müfredatına... ...ihya özeti gibi bir şey konabilir... ...bunun içinde... ...önce hocaların bu eğitimi alınması... ...gerekiyor olabilir... ...yani hoca da netekim hafız sadece... Evet. ...görünüyor... ...23 yaşında... ...hafızlık bir... tekniğini bilen insan... ...tekniğini biliyor, çok iyi de hafızlık yaptırıyor... ...ama 5 yaşında... ...önüne getiriliyor çocuk... ...ya da 10 yaşında ya da 15 yaşında... ...getiriliyor çocuk diyelim... ...o çocuğa... ...Kur'an ruhunu verme tekniğini bilemiyor... ...bilemeyebilir de zaten... Evet. ...çünkü 22 yaşında... ...çok rahat Kur'an kursu hocası oluyor insan... Evet, Şu anda doğru. 22 yaşında ne tecrüben Var kendi evet. çocuğu yok Evli değil bir defa büyük oranda Kendi çocuğu yok bir çocuk Şefkati ruhu almamış Bu sebeple Bunu ben bir teklif olarak Veya bir düşünce olarak koyuyorum Konuşuyorum da Bir iddia sahibi değilim ama evet, yani evet. bu yani böyle... Bir problem var ama O probleme bir işte açıklama getirmeye Çalışıyor çalış, mesela Türkiye'de Diploma sayısına bakıldığında bile 150 bine yakın hafız var. Bu evet. Büyük bir rakam. Kaldı ki hafız sayısı çok daha yüksektir. Ama e, bir tarikat terbiyesi görmüş bir Müslümanın nezaketiyle... hafızın nezaketi bir türlü karşılaştırılamıyor. Evet. Hafızdan beklenen şeyler, Umre'ye gitmiş bir zavallı inşaatta çalışan bir işçi de var, öbüründe olmuyor. Örnek zıt örnekler arandığında söylüyorum bunu. Evet oturup tefekkür etmemiz lazım o zaman hadi diyelim 100 hafız yetiştirdik 10 tanesi defolu çıktı 20 tanesinin karakteri bozuk çıktı e mübarek 50 tane hafız hiç olmasın yürüyen Kur'an olarak evet. teknolojiden ve bugünkü modernizasyondan etkilenmeden Kur'an'ın nurunu bize yansıtacak kimse olsun e 10 tane olsun bari 10 tane olsun bari bu sebeple Kur'an-ı Kerim eğitimimizin ...haşa, Kur'an eğitimi... ...gerekli değil bu zamanda gibi... ...mana çıkmıyor bundan değil mi? Tabii, öyle tabii, bir öyle anlam çıkmıyor. Ama çıkıyor. maddi boyutuna... ...ezber boyutuna... ...kitapları ezberleyip imtihana girme boyutuna... ...ki bunun büyük oranda... ...imam hatip içinde geçerli bu. Onlar için daha fazla geçerli üstelik. Ama onlardan beklentimiz... ...bir hafızdan beklentimiz kadar değil. Onun için imam hatipleri... ...böyle şimdi gündeme almadım burada. Bizim... ...nefis terbiyemiz... ...olması lazım ki... ...bir kız... ...hafız diye onu gelin alan bir adam... ...kanlı gözyaşları... ...akıtmasın sonra... Evet. ...hafız damadım var diye... ...iftihar eden birisi... ...sonra perişanlık hissetmesin... ...yani hafız diye... Kur, ...hatta iki hafızı... ...birleştirdik bunlar Allah'ın izniyle... ...cennetlik bir yuva kurdular derken... ...mahkeme salonlarında niye görelim... ...biz onları... Evet. Niye görüyoruz? Hafız ama nefis terbiyesinde sıkıntı var. Hafız kız evet, ama evet. nefis terbiyesinde belli kademeleri aşamamış. E peki nefis terbiyesini bitirmemiş olanlar bu merhaleye gelmemiş olanlar evlenmeyecek mi? Hayır elbette onlar da evlenecek. Ama nasıl memur olmayan evlendirmeyelim diye bir şey var. işi gücü yok deniyor. Üniversite bitirmedi deniyor. Niye Seyri sülükü olmamış birine... ...kız verilmez diye bir kural oluşturulmasın? Yani... ...nefis terbiyesi. Aslında... ...yani bir evlilikte... ...hakikaten... ...kalben buluşabiliyorlar mı? Değil mi? Kalpleri... ...o çerçevede bir... ...sınavdan geçmiş mi? Ona bakmak lazım. Yani Kalp uyumu belki... Işte... ile olacak bir şey olduğundan değil... değil. ...ama günlük hayatından günlük, belli olacak. Evet, evet. Yani... Biz ya psikologlara gidip tamir edeceğiz kendimizi evet. ya da önceden İhya Ölümüddin'le buluşup psikoloğa muhtaç olmadan yaşayacağız. Aile psikoloğuna niye gidiyor insanlar? Ben hep gidenler daha sonra bana geliyorlar. Evet. Ben de onlara gönderiyorum zaten resmi bir kimlik görsün sizi diyorum. Aile danışmanına gidin. Üstadım hep sorarım ne sordu size ne cevap verdi dinledi bizi diyor. Yahu sizin ne kadar bol paranız var ki sizi biri dinlesin diye yüz lira iki yüz lira veriyorsunuz diyorum ya <gülüyor> Çünkü para veriyorsun dinle beni diye Sonra ne diyor Tabii tahkir için değil bu cümlem Ne diyecek zaten psikolog ne desin sana Ya kendi kendinizi dinleyin biraz Değil mi Diyor yani, sana evet. e, Tabi ne diyecek yani Sihirli bir DNA yok ki onun sana dokununca o sen sıkıntıların gidecek e, Rahat dinledi beni sağ olsun diyor Mesela e, psikologların hastanelerde devlet hastanesinde olanına gitmek istemiyor. Niye istemiyorsun diyorum. Dinlemiyor ki diyor. Evet. Çok çok hastası var beni <gülüyor> dinlemiyor diyor. Bu e, bile bile düştüğümüz bir tuzak değil. allah Teala bu kabiliyeti bize vermişti zaten ama bile bile tedbir almıyoruz diyebilirim. Çünkü buna tedbirimiz olabilir. Belki İslam <gülüyor> eğitiminin işte demin de söylediniz yani ihya e, boyutu var. Boyutu var. Yani hocalarımızın da insanlara aile kurarken böyle bir eğitim vermesi gerekiyor değil ben mi hocam, şimdi hocam yani e, işlerine karışmış. Ya bu te terapi mi? yani illa psikoloğa gitmek şeyi olmasın. Belki bizim toplumumuzda bir İslam toplumunda ...o nefis terbiyesi boyutu yeterince işlemediği için bu sonuçlar ortaya çıkıyor yani. Yani o, o nefis terbiyesi boyutu da tam bir İslami eğitim aslında. İslam'ın insanlığa vereceği şey bu. İslam herkesin evet. nefsinin terbiye edilmesini istiyor ama herkesin müştehit olmasını istemiyor. Böyle bir emri yok allah Teala. Tabii, hanım. evet. Yani herkes Kur'an ezberlemek zorunda değil. Ama herkes Kur'an ahlakıyla yaşamak zorunda. Evet. Hatta üstadım... Bilmiyorum işlerine müdahale mi, bizi edep mi yapmış kabul ederler. Mesela İlahiyat Fakültelerinde ahlak felsefesi okutuluyor. Evet. Ya felsefesi mi olurmuş ahlak? Hatta o dersin adı ahlakımız olmalı. Evet. evet. Yani ahlak felsefesi ne demek? Kant'tan, Aristo'dan, Einstein'dan bir şeyler tartışılıyor demek. Mesela bir hoca kardeşimize Farklı mesela... düşüncelerin... Tahlili. Biz de seyircisiyiz. Adamlar seyircisiyiz. oyun oynuyor biz seyrediyoruz gibi. Ahlak bu boyutta ele alınırsa bu bir afet ya. Evet. Ya dedim ki ya, e, siz e, i̇bn Sina ile bir hoca arkadaş bu konuda ders okutuyor da bir üniversitede. E, onun kitabını inceler misin dedi bana verdi. Ben dedim ki sen burada i̇bn Sina ile Gazali arasındaki farkları tartışıyorsun. Ve ders kitabı olarak da bunu öğrencilere okutuyorsun. Ne demek oluyor bu dedim. İkisi de birbirini öldüreseye dövüşüyor orada fikirleri açısından yani. Evet. E sen ne demek istiyorsun? Senin ilgisi yok. Filosof olursan sen de bunu düşünürsün diyorsun. Onun yerine Müslüman ahlakı diye bir ders okutsana dedim ya. E, bilimsel bir yerde bunu öğrenci kendisi çıkarır diyor. Öğrenci bunu kendisine çıkaracak olsaydı bugüne kadar çıkarırdı. Niye çıkarmadı? ...yani sen tıp fakültesinde... ...doktora tezi yaptırdığın bir konuda... ...veya ilahi fakültesinde yüksek tez yaptırdığın zaman... ...böyle bir şey isteyebilir... ...öğrenci dediğin ya, sınıfını geçmek için uğraşıyor... ...sen de o arada ahlakı... ...uzmanların tartıştığı bir konu olarak sunuyorsun ona... ...yani özet olarak üstadım... ...bir iki dakikamız var hocam... <gülüyor> ...ama sorunlar bitmedi... ...bitmez ve onu devam ettireceğiz inşallah... ...hakikaten yani, <gülüyor> sanki giriş yaptık... <gülüyor> ...giriş... Yani ama bu girişimiz üstad hayati bir Çok giriş. Çok hayati, hayati bir giriş. Yani, yani bu boyutu yakalamamız lazım. Nefis terbiyesi lazım. gibi bir büyük şey koydunuz. <gülüyor> sorumluluk koydunuz. Şimdi şöyle adına. bir şey çıkacak. Bazı kardeşlerimiz ya bu bir tasavvuf reklamı, tarikat reklamı gibi oldu diyecek. Rahatsız olacak olanlar da oluyor. Tamam. Adına tasavvuf denmesin hocam. Yok, ne, ne dersen de. Evet. Adına ne dersen de. ...insanların nefislerini terbiye edelim... ...ama bu dijital bir ortamda olmayacak... Evet. ...yani kablo bağlayıp da... ...nasıl mesela... ...belli iş yerleri, emniyete... ...alarm, bağlantı, sukuru... ...öyle olacağı yok bunun... ...adamı hazırlayacaksın... ...eşiyle baş başa bırakacaksın... ...kadını hazırlayacaksın... ...anne olacak, eş olacak... ...baş başa bırakacaksın sorumlu olduğu kimselerle... ...Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne yaptı... ...hepiniz çobansınız dedi... ...çobanlarınızın evet. haddini bilin, kıymetini bilin dedi... E bunu nasıl yapacağız biz? Evet. Sadece hadis okuyarak yapacağım diyor biri mesela. Ya bu hadisi ne kadar anlıyor insanlar? Anla, Açık anlamıyor insan. Ayeti hadis anlayamıyor insanlar. İlla gazaledeki bir menkübeyi istiyor. Evet. Onu örnekten anlayabiliyor. Evet. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu zaman için yabancı kalmış olabilir insanlar. Çünkü haber dilinden başka... Film dilinden başka bir dilden anlamıyorlar. Sen hadisi kendin oku, insanların düzeyine indir bunu. Evet. Yani tısavvufa karşı olmak aslında bir ekola karşı olmak mıdır, kör bir düşmanlık mıdır bunu da anlamış değilim. Evet, evet. Teşekkür ederiz tamam. hocam. Allah razı olsun. Değerli dinleyiciler, İslam'dan hayata ölçülerde Nurettin Yıldız hocamla Aileyi konuşmaya devam ediyoruz. E, bugün nefis terbiyesi e, temel ihtiyacını gündeme getirdi hocam. Onunla bağlantılı olarak da Gazali'nin İmam Gazali Rahmetullahi Aleyhin İhya kitabını, e, ondaki tahlilleri, e, Resulullah Efendimizin ahlakını bize takdimde önemli bir rehber olarak ifade etti. Teşekkür ediyoruz. Aileyi konuşmuşuz.